Nikah duyurmak nikahın şartlarından mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda la nikahe illa şuhudin buyuruyor. Şahitler olmadan nikah olmaz. Nikah şart nedir? Şartlardan bir tanesi şahidin olmasıdır. Hanefilerde diğerlerinde nikah da şahidin olması şarttır. İki tane şahit olacak erkek olurlarsa veya bir erkek iki tane kadın olacak onlar şahit olacaklar peki şahitliği değil de ilanı şart olarak alan var mı? İmam Malik'ten rahmetullahi aleyhden böyle bir görüş var o ne diyor اَعْلِنُ النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ defle bile olsa alinun nikaha nikah ilan edin buyuruyor sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli nikahı yasaklıyor, diyor İmam Malik rahmetullahi aleyh. Onun için şart olan ilandır diyor. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Şafi, onlar diyorlar ki şart olan şahittir. Peki, şimdi İmam Malik rahmetullahi aleyh, onun da delili var. Âlinun nikahe velev dufi ilan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafında emrediliyor. Peki İmam Şafi, İmam Ebu Hanife bu hadisi nasıl anlıyorlar? Zaten şahit şart ya nikahta olması için e, o şahitler varsa ilan aynı zamanda onlar nikahı görüyorlar duyuyorlar ve duyuracaklar bunlar. Onun içinde duyurmada var diyorlar. Peki bu dönem itibarıyla ne yapalım? İnsanlar gizli bir takım nikahlar peşindeler. Aslında İmam Malik rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Azam Hazretleri bunların İslam'ı, şeriatı, kendi heva ve heveslerine oyuncak yapmalarını kastetmemişti onlar. Onların ikisinde de, ikisinde nikahta, beyan ettikleri şartta bir şekilde bir duyurma vardı. Bir şekilde bir ilan vardı. Yani şöyle diyelim, işte velime nedir? Sünnettir. Nikahta, nikah oldu, düğün oldu, yemek vermek sünnet. E ne oluyor? Duyuruyorsunuz. O zaman Hanefi mezhebi de bir anlamda yemek yedirmeyi Efendimiz Aleyhisselam bu hadisini aldığına göre onun bu nikahta şahitliği şart almasının içinde ilan da vardır ama şart değildir şart değildir fakat kardeşlerim şart olarak şahidi bilsinler üç mezhep böyle alıyor fakat ilan da etsinler çünkü onunla alakalı hadis de var ihtilaftan kurtulsunlar. Fakat ilan etmediler. İki şahit var. Nikah olur mu? Oldu tabii. İmam-ı Azam Hazretlerine göre nikah olur. Fakat şahidin hikmeti nedir? Niçin Efendimiz Aleyhisselam şahidi şart koşmuştur? Bir olay, orada bir adam, bir kadın var. Zina ediyorlar. Baslar orayı. Adam diyor ki bu hanımındır. Nerede? Şahidin. Şahit yok. Peki şahit niye var? Onların karı koca olduğunu tescil edecek. Demek ki bunun içinde de bir ne var? İlan var. Nikahı zinadan, fuhuştan o şahitler ayırmış oluyor. O zaman şehadetin içinde de ilan varsa, bugün adam gidiyor bir yere, iki tane adamını buluyor, Orada bir nikah, ötede bir nikah, beride bir nikah. Bu şekilde istismar varsa o zaman ne yapmalı? Efendim şahitler şarttır ama ilan da edin demeli ki Müslümanlar töhmetten, nikahlar töhmetten kurtulmuş olsun. Ama farzdır diyemeyiz tabii. Hanefi mezhebine göre şarttır da diyemeyiz.